Rahim, Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Dünya olaylarını incelerken, savaşlar, afetler, ekonomi, siyaset, bütün bu gündemin içinde nesli eğitmenin yeri hiçbir zaman bir nefes geri kalmamalıdır diye inanırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küfürle ilk meydan muharebesi olan Bedir gazvesinin ilk temel maddesi savaş bitince eğitimle ilgilidir. En büyük zaferin sonuçlarından biri Müslüman çocuklara okuma, yazma, öğretilmesi kârının ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okumakla meydanlarda alfabe çözmek arasında denge kurmuş bir peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz eğitimi siyasi gelişmelerden Doğal afetlerden, ekonomik kriz ve benzeri nedenlerden ötürü erteleyemeyiz. Eğitim bizim için nesiller arası bağlantı konusudur. Bugünkü yaşayan nesil içerisinde iman konusunda dahi bazı arızaların babalarına göre, dedelerine göre görülebiliyor olmasındaki sorun budur. Eğitim, Müslümanlığın talep ettiği eğitim, Bedir Savaşı meydanında bile gündeme gelen eğitimin, bir neslin yaşamı boyunca yaklaşık 50 sene savaşlar ve rejim değişikliği gibi nedenlerle ertelenmiş ya da inkıtaya uğramış olmasıdır. Ümmeti Muhammed, bir gün bile eğitimine ara veremez. Yalnız burada, eğitim meselesini konuşurken, çocuklarımız İmam Hatip Lisesi'ne gitsin, medreseye gitsin, hafız olsun gibi, içerden bir başlığı konuşmuyorum. Nesil yetiştirmeyi konuşuyorum. Nesil yetiştirmek, çocuklarımız hafız olsun, İmam Hatip Lisesi'nde, din kültürü alsın ya da tıp fakültesinde doktor olsun, teknik üniversitede mühendis olsun gibi bir başlık altında değil bu. Neslin eğitim görmesi olarak söz konusudur. Bu nedenle biz neslin eğitim görmesi deyince beş boyutun bulunduğu bir kavramı konuşuyoruz. Eğitim dediğimiz şeyde bir iman boyutu olmalı. İki, ruh boyutu olmalı. Üç, ahlak boyutu olmalı. Dört, sosyalleşme boyutu olmalı. Beş, bilgi boyutu olmalı. Bu bilginin hafız olmak, mühendis olmak, sosyoloji okumak, tıp okumak diye ayrılmasında bir sakınca yok. İlahiyat okumak, imam hatip okumak, medrese okumak veya tıp okumak, fen okumak bu beşinci boyutun bir bölümü olabilir sadece. Neslin yetişmesi iman, ruh, ahlak, sosyallik ve bilgi olarak beş dalda aynı anda yürüyecek. Bu okulda mı yapılır? Evde mi yapılır? Siyaset mi bundan sorumludur? Din alimleri mi bundan sorumludur? Bu ayrıntıya da girmemize gerek yok. Ekmeğimizden, sağlığımızdan, hayatımızı yaşayacağımız evlerimizden, işimizden kim sorumludur sorusuna, siyasetçi sorumludur diyor muyuz? Hoca sorumludur diyor muyuz? Herkes sorumludur. Hayat bu çünkü. Eğitimi de, Müslümanca hayatın, en tabii vazgeçilmez, gerçeği olarak gördüğümüz için, biz Bedir Meydan Muharebesi'ne eğitim damgasını vurduk ümmet olarak camileri medreseye dönüştürdük cami dediğinde ne Bağdat'ta Şam'da üç tane hurma ağacı o hurma ağaçlarının arasına ipler gerilmiş üstüne kilimler serilmiş güneş çarpmasın talebeleri diye. eğitim dediğim bu çölleri medreseye çevirmiş ümmetiz elhamdülillah şimdi insanlık Turizmin şu çeşidi bu çeşidi derken henüz turizmin adının olmadığı bir dünyada on binlerce kilometre beş sayfalık on sayfalık bir kitabı okumak için giden talebelerin bulunduğu bir ümmetiz Allah'a hamdolsun. Eğitim, öğretim, insan yetiştirme bu ümmetin geçmişine ait bir şerefli tablodur. Şimdiki halimizle kıyas edilmesi ümmetimizin bütününe vurulmuş bir darbe olur. Allah muhafaza buyursun. Asla buna rızamız olmaz. Alâ külli hal, biz eğitim deyince çocuğun eline bir diploma verip git iş bul filan yerden demeyi Kastetmiyoruz. Bu bir bölümü eğitimin diyoruz. Hatta bu genelde öğretimdir. Eğitim daha başka bir şeydir. Eğitim pratiğin adedir. Din eğitimi, din terbiyesi demektir. Din tarzı demektir. Din de Allah'ın kainatı ve insanı, hayatı olduğu gibi kuşatmak için gönderdiği bir şeydir. Sistem olarak din bizde kiliseye kilitlenmiş Hristiyanlık dini değil ki, Camiye, hayata, düğüne, mezarlığa, hastaneye, lokantaya, her yere rengini veren bir dinimiz olduğuna göre biz dinin eğitimi dediğimiz zaman doktoru da yetiştiren dindarlıktan söz ediyoruz. Uzay mühendisi yetiştiren e, fakülteyi de kastediyoruz. Fıkıhçı yetiştiren e, medreseyi de kastediyoruz. Çocuğu hafız yapan hoca efendinin camisini, Kur'an kursusunu da kastediyoruz hayat eğitimdir eğitimin koptuğu yerde ya da eğitimin sadece diploma elde etmek için kullanıldığı yerde İslam'ın mesajının ulaşmasında da bir nevi elektrik kesintisi söz konusudur bu sebeple bugün biz çocuklarımızın imam hatiplerde okuması gibi bir hedefin üstüne çıkıp neslimizin eğitim görmesi diye bir politika ve hedef belirlemedikçe çağın gerisinde mi kalırız düşmanlarımızın arkasında mı kalırız onu bilmiyorum ama bir yerlerde donak kalacağımız belli bir şey son yüz senedir başımıza gelen musibet gibi bu sebeple eğitim bizde çok büyük bir yere oturuyor bunu hiç münakişe etmeye gerek yok ancak eğitimden ne kastediyoruz biz Eğitimden Tirmizi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri ve çok iyi bildiğimiz bir hadisi şerifin ekseninde dönen anlayışı kastediyoruz. Kardeşlerim, mühendis olmak ne vatanseverlik anlamına geliyor, ne de alimlik, dindarlık anlamına geliyor. Aynı şekilde doktorluk, hatta aynı şekilde tefsir hocalığı, tefsir hocası olmuş veya başka bir ilim dalında ilerlemiş, o bile ne toprağını sevip toprağına hizmet eden bir insan olabiliyor sadece bir şeyler öğrendiği için, ne de bir başkası. Bu sebeple biz eğitimden kainata kuş bakışı bakabilecek insan şuurunu anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi, Müslüman dünyanın nesilli yetiştirme, çocukları İmam Hatip'e fen lisesine gönderme değil, Değil, değil, o değil. Nesil yetiştirme, yani Allah'ın bize emanet ettiği, Müslüman ümmet olma şuurunu, bir sonraki kuşağa taşımaya, nesil yetiştirme dediğimize göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şu okuyacağımız hadisi şerifi, bunun en temel ham maddesidir. Bunun ekseninde döndüğü zaman eğitim, Allah'ın iziyle mücahid, Allah'ın izniyle mimar, Allah'ın izniyle doktor, Allah'ın izniyle alim, her istediğini yetiştirebilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Abbas radıyallahu anhuma amcasının oğlu İbn Abbas'ı, e, karşısına muhatap aldığı, beraber yolculuk yaptıkları bir esnada, söylediği söz, eğitimin, yani insana verilmesi gereken şeklin projesidir. Ne buyuruyor ona? Nefes nefes şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dinliyoruz. Yavrum sana bazı nasihatler yapacağım. Dinle beni diyor. Bütün ümmet dinliyor. Şimdi gençler dinliyor ve onların mesulü olan anneleri, babaları, muallimleri, vakıf sorumluları Siyasetteki beyefendiler, herkes dinliyor. Evde hanımefendiler, siyasette, ticarette, her yerdeki beyefendiler, hepimiz dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi genci yetiştirmek istiyormuş? En yakınındaki amcasının oğlu, en zeki çocuk Medine sokaklarında, güneşe el tutmuş gibi parlak bir zekası olan bir çocuğa, Vermek istediği insan eğitiminin programını çiziyor. Yavrum diyor. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı korursan Allah'ı yanında bulursun. İman şuuru veriyor. Yerde yaşayan çocuğu göklere kaldırıyor. Bu, bu demek. Allah'ı koru ki Allah seni korusun. Allah'ı koru ki onu yanında bulasın. Ve isteyeceğin zaman Allah'tan isteyeceksin. Yardıma muhtaç olursan sadece Allah'a muhtaç ol. Ve yavrum bil ki, insanların tamamı, sana bir şeyi fayda olarak getirmek için toplansalar, Allah'ın yazmadığını veremezler sana. Yavrum bilesin ki, bütün insanlık sana zarar vermek için toplansa Allah yazmadıysa o zararı veremezler. Bilki kalem kaldırıldı mürekkep kurudu. Yani sana zarar veya fayda konusunda kader yazıldı zaten. O kader bir daha değişmeyecek diye nasihat etmiş. Bu nasihati ele alarak nesil yetiştirmeyi nasıl planlamamız gerektiğini konuşmak istiyoruz. Allah rızası için dikkatle dinlenmesini istirham ediyorum. İstirham ediyorum. Hafızlık İslam nesli yetiştirmek değildir. Değildir. Hafız olanın Cebrail aleyhisselama denk bir kimliği olur onu demiyorum hafız yetiştirdin diye ümmetin çocuklarını, şahsiyetli Müslüman'ı yetiştirdiğini iddia etme kardeşim diyorum. Arapça bilmekle bir insan, eğer iyi insan olacak olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashab-ı kiramı hicveden, yani makaraya saran diyeyim, müşrikler Arapçanın dehasıydılar, dehası. Öyle izhar emsile de okumamışlardı üstelik. Arapçanın aslı onlardı, onları susturmak için Allah Kur'an-ı Kerim'i en beli Arapça olarak indirdi. Arapçada zirveydi adamlar. Sanata dönüştürmüşlerdi dili. Arapça bilmek değil gaye. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip de ona muhalefet eden bir hayat yaşamakla Müslüman bile olmayabilir insan. Eğitimin bir parçası ne kadar eğitimdir biliyor muyuz? Bir arabanın tekeri ne kadar arabaysa o kadar. Bir tekerden araba olur mu? Arabanın bir parçası o. 3000-5000 parçasından bir tanesi sadece. İslam nesli, Müslüman nesil yetiştirmek, içinde hafızlığın ve Arapçanın da bulunduğu eğitimi vermektir. Bu Allah rızası için böyle anlaşılsın. Şu hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirasını bırakmak istediği nesli tarif ediyor. Böyle Allah'ı koru Allah seni korusun diyor. Hafız ol çarpılmazsın hep zengin olursun demiyor. Kur'an hafızlığının mübarekliğinin mukaddesliğinin konuşulması bile caiz değil. Ama bu ümmetin on binlerce hafızı nerede sorduğumuz zaman İslam yaşanacağı vakitte kimse yok meydanda. Biz mezarlıklarda hafız mı toplayacağız? Düğünlerde Kur'an okusunlar diye mi bu ümmet hafız yetiştiriyor? Yürüyen Kur'an lazım, yürüyen Kur'an. Yürüyen Kur'an da hafızlıktan önce ona imandan geçiyor. Bu sebeple kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek hadisi şerifinde İbni Abbas üzerinden hepimize bütün Müslüman nesillere kıyamete kadar verdiği bir mesaj var. Bu mesaj şahsiyetli Müslüman yetiştirme mesajıdır. Baban dahil, anan dahil kimseden yardım istemiyorsun. Ayakta duruyorsun. Allah'a güvenin tek başına bütün insanlığın karşısına geçmeye müsait hale getiriyor seni ne demek ya bu sözü dinlediği zaman İbni Abbas asla 12 yaşında bir çocuk değildi 19-11 o yaşlardaydı 10 yaşında bir çocuğa bütün dünyayı bütün insanlığı karşına al korkma Allah seninleyse deniyor mu ya diyor işte böyle bir nesil yetiştiriyor bunu İbni Abbas'a söylediği gibi demek ki bütün o delikanlılar, o çocukları bu mantıkla, bu anlayışla yetiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz e, bu hadisi şerifin ayrıntılarına girmek istemiyoruz ama bu hadisin verdiği eğitim mesajı açısından söyleyeceğimiz bazı sözler var. İnsanların üç büyük korkusu var kardeşlerim. Her doğan insan adeta üç önemli korguyla doğuyor bu korku bu korkular bu endişeler bu plan bu projeler kesinlikle bir eğitimle aşılıyor ondan sonra şahsiyetli insan yetiştirilebiliyor şahsiyetli insan için eğer biz adım atamazsak şeytan bu sefer müslüman bile olsa şahsiyetsiz hale getirilmiş Nesilleri istediği gibi kullanabiliyor. Bilgi hamallarını kullanıp bozuk, tipsiz hale getirmek onun için daha da başarılı oluyor. Yani bir kötülüğü sıradan bir insana yaptırmasıyla bir hafıza, bir medrese mezununa, bir ilahiyat mezununa, bir doktora, bir mühendise yaptırması arasında şeytanın başarısı açısından fark var. O da elde ettiği sonuçların ağırlığına göre mutlu oluyor bir hafızı, bir doktoru, bir mühendisi, bir siyasetçiyi, insan ilişkilerinde uzman birisini cehenneme sürüklemesiyle, sıradan bir insanı sürüklemesi arasında fark var. Onun için şahsiyetli insan yetiştirirken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, İbni Abbas'ın şahsında beklentisi olan şeyi yetiştirirken, insanların en büyük korkusu ölümdür. Ölmekten korktuğu için insanlar, Açlıktan, soğuktan, her halükarda e, bir, bir, bir çeşit ölmekten korktukları için insanlar bu korkuyu yenecek işler yapmak isterler. Çalarken de bunun için çalar. Yalan söylerken bunun için söyler. Bunun için helalin sınırlarını çözer. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yapıyor? Bütün insanlığı karşısına alacak bir mantık veriyor. Ölümden ne korkuyorsun kalem kırıldı mürekkep kurudu yavrum diyor kalem kırıldı mürekkep kurudu korkacak kimse yok ne zaman öleceğini Allah yazmış senin diye büyük bir Allah itimadı ile yaşayan nesil İnsanların ikinci büyük korkusu rızık korkusudur rızık açlık korkusu bu açlık korkusunu yenememiş insanın geldiği makamda taviz vermemesini bekleyemezsin açlık korkusunu yenmemiş bir insandan din tavizi verme diye bir talepte bulunamazsın açlık korkusunu yenmemiş bir insan anasının babasının hizmetinde kalamaz rızık bulacağı yere zengin olacağı yere doğru gider bu ikinci büyük korkusu insanların üçüncü büyük korkusu da e, kaderin ne olduğunu bilmediği için Allah'a da yüzde yüz teslim olmadığı için yarın endişesi diye bir endişesi var insanların. Bu ölüm endişesinin ötesinde, rızık endişesinin ötesinde yarın güneş doğduğunda ne olacağı belli değil, meçhul bir dünyada yaşadığını düşünür. Bunun için 40 kere hesap yapar, 40 kere parasını cüzdana koyar, kasaya koyar, onu bir daha sayar, ilişkilerini 40 defa düğümler. Neden? Yarın korkusu var. Halbuki İbni Abbas'ın Allah'la olduğu için ne bugün ne yarın ne de geçmiş diye bir korkusu olmadı. Niye olmadı? Ya mülk Allah'ın, hayatı veren o, ölümün sahibi o, yaşatan o. Ben ne korkacağım? Allah'ın kuluyum ben deyip keyfine baktı deyim yerindeyse. Bugün insanlık ödü patlıyor. Nereden? Ölümden ödü patlıyor. Rızık endişesinden ödü patlıyor. Ve aynı şekilde yarın endişesinden ödü patlıyor. Bu kadere karşı Allahu Teala'nın insana verdiği ben yazdım kaderi, korkma sen, endişesine karşı garantiye alınmamış. Yani Allah'ı koru, Allah seni korur. Ne demek Allah'ı koru? Yani sen Allah'ın sözlerini dinle, o seni kulu görsün, karışma gerisine diyen anlayış. Bu anlayışa sahip olmadığı zaman bir Müslüman, o Müslüman nesil kim olursa olsun o rüşvet de yer. O görevinden alınmamak için küfre alet olur, zulme alet olur, zalim olur. Her şeyi yapar o. Neden her şeyi yapar? Çünkü korku sendromları içerisinde sabahlıyor o zaten. Gördüğü rüyalar hep bir merdivenden düşerken, uçak düşerken, biri onu öldürürken. rüyalar hep öyle görüyor. Afrika'da aç bir çocuk olarak kendisini görüyor. İşten atıldığını korkuyor. Onun için Yahudinin işçisi olmakta sakınca bulmuyor. Onun için işten atılmayayım ben diye iş arkadaşı üzerinden iftira ile yükü onun üzerine atmaya çalışıp kendisi kurtarıyor. Bir Müslüman arkadaşını yakabiliyor. Bütün bunlar zayıf yürekli, şahsiyeti yıpranmış mümkünler min anlayışı ortaya çıkardığı için bu sonuçlar karşımıza çıkıyor bu sebeple bir eğitimde hafızlık mı var Arapça mı var doktorluk mu var mühendislik mi var dan önce eğitimden anlayan insanlar bu eğitimin sonucunda kim ortaya çıkar nasıl bir şahsiyet çıkar bunu hesap etmeli tabi bunu bir baba anlayamaz ...babaya göre, anneye göre eğitim uzmanı değilse... ...diploması olduğumu zaten bütün dünya onun... ...hele doktor olursa, hele hukukçu olursa, hele mühendis olursa... o, ondan daha güçlüsü olmaz zanneder o... ...ama o diplomayı elde etmenin ötesinde beklentimiz ve arzumuz olan, şahsiyeti elde ettirecek mi, ettirmeyecek mi, bunu eğitimden anlayan konuşmalı, demeli ki bu mantıkla, bu çocuk bülbül gibi Arapça bilse bile, şahsiyeti olmaz bunun, genç bir kızın önünde dayanamaz, delikanlının evlilik teklifi önünde pes eder bu, bu siyasetin cazibiyesi önünde erir, bu bankaların önünde dik duramaz, diye anlar eğitimci, eğitimcinin sonunda, güçlü mümin ortaya çıkaracak dediğimiz tarzı muhakkak konuşmalı zira bu din çok büyük bir din. Yüreksiz ve taakatsiz insanlar bu dini taşıyamazlar. Eğitim insana yürek ve taakat veren en büyük destektir. İbn Abbas bu yüreği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. Enes, Üsameler bu yüreği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır buyuruyor. Ben burada dikkat ederseniz medreselerde, imam program şöyle olsun demiyorum. Bunu konuşmuyorum. Eğitimciler bize şunu söylesinler. Bu bilginin, yükünün ağırlığı kadar da şahsiyet gelir mi gelmez mi? Bunu söylesinler. Yani bu medreseden 5 sene sonra mezun olan biri 20 gün aç kalır ama kimseye elini uzatmaz. Kur'an-ı Kerim okuyup para toplamaz desinler. Bu ispat edilsin. Eğitim budur. Hangi kitabı okuttuğun değil, o kitapla bana ne vereceğin, nasıl bir nesil yetiştireceğin sözüne ben inanıyorum. Dolayısıyla eli, dili ve kalemi ve şahsiyeti güçlü Müslüman hangi eğitimle elde edilecekse o eğitim çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu öziye eziyetli melekelere sahip olan, bu meziyetlere sahip olan Musab bin Umeyr'i Yesrib'e gönderdiğinde Musab bin Umeyr kaç yaşındaydı? Kaç yıllık eğitim görmüştü? Ne kadar Kur'an biliyordu? Ne kadar hadis biliyordu? Hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ne kadar bir araya kalmış, bir arada kalmıştı ki. Doğruduruz Mekke'de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bile kalmamıştı. Ama şahsiyet olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adamı dedirtti gittiği yerde. O da İslam oldu. İslam'a devlet oldu. Elhamdülillah. Allah ondan razı olsun. Dolayısıyla çok bilgiden önce güçlü bir şahsiyet aramak zorundayız. Bu haşa Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, okunmasını maazallah basit görmek olarak değil, Hayır, o kadar büyük bir enerjiyi basit harcamaktan söz ediyorum. Arapçayı basit görür müyüm ben? Arapça benim cennet dilimdir. Ama onu basit işler için harcarsan sen buna yanarım, buna ağlarım diyorum. Burada kardeşlerim, hoca da olsa, hacı da olsa, sıradan bir Müslüman da olsa, hangi meslekte olursa olsun, cebiyle imanını tartmayan adam. Ya da imanıyla cebi tartılmayan adam demektir. Şahsiyetli Müslüman. Malı eline geçiren ama malın eline geçmeyen adam. Şahsiyetli Müslüman adamdır. Yoksa sallara sallara ibadet eden ve İslam adına bol bol vaatlerde bulunan, konuşan, yazıp çizen, bu, bu kolay. Her asırda benzeri bulunuyor. Ama İslam, uğruna feda oluncak canlar aradığında o bulunmuyor ne hikmetse kaybımız bu bizim burada iman bölümümüz ahlak bölümümüz ruh bölümümüz sosyal bölümümüz ve bilgi bölümümüz göze çarpacak bir şekilde ortaya çıkmalı ama imandan da kastımız asabı ı kiramın imanıdır bugün ben Kardeşlerim olarak sizinle bir şey paylaşayım. Bir İmam Hatip Lisesi'ndeki akide kitabı yani imam meselesini anlatan herhangi bir kitabı. İçindeki bilgiler yanlış doğru manasında demiyorum. Bilgi olarak o kitabı alınız. Ashab-ı kiramdan herhangi birine Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh da dahil. Oturtun bir masaya Ali bin Ebi Talibe sorun. Yeminim olsun sınıfta kalır. Bir İmam Hatip Lisesi'nin akide kitabından haberi yoktur onun. Neden? Çünkü bizim elimizdeki bilgilerin ambalajı kendinden fazladır. Ali'de radıyallahu an iman vardı. Allah'ın aradığı iman vardı. Ne diyor? Bir merdiven olsa, basa basa göklere kadar çıksam, orada levh mahfuzu her şeyi görsem, geri gelsem imanım artmaz benim diyor. Nasıl imanın artmaz seni? Ben Allah'tan imanda bir eksikliğim yok ki neyi artacak diyor. Tam iman ettiği için eksiklik hissetmiyorum ki gidip sorayım oradaki levhi mahfuz'a kayıtlara bakacak. İman budur. Ama aynı Ali radıyallahu an getirip de bir İlahiyat Fakültesindeki mantık, felsefe, din teolojisi, din felsefesi, din pedagojisi derslerine bir koy bakalım sınıfı geçmeyi bırak, eksi puanla çıkar oradan. Çünkü latince de bilmediği için, sorulara cevap da veremeyecek. Bir de onlar doğru yanlış mantığıyla, okumadıkları için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, bu zaten kaydırma yapacağından, hiç puan alamaz. Ama Allah onları mümin diye cennetine koydu. Radıyallahu anhum Ve bize onlarla yarışacaksınız dedi. Dolayısıyla biz, yüzde yüz imanı olan ve tavırlarıyla imanı arasında çelişki olmayan nesil yetiştirmek zorundayız bu bilgi hamallığı değildir o bilgiler de gereksiz değil şüphesiz çünkü Ali radıyallahu anh'ın gününde gerekli değildi daha sonra fitne, fesat, sekularizm bilmem ne bin tane mel'anet çıktı bilgi ancak o şekilde sunulursa şimdi kaynak oluşturuyor ayrı bir mesele onu konuşmuyorum başta ne dedim yanlıştı doğrudu diye tenkit için söylemiyorum sadece bir kıyaslama yapıyorum hatta Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bile sınıfta kalabilir böyle bir derste sınıfta kalabilir neden çünkü Ebu Hanife'de felsefe yoktu yüzde yüz Allah dedi peygamber dedi iştahat budurdu şimdi bize göre ben burada konuşuyorum basını üzdürmeyeceksin kanunlara sataşmayacaksın Filanca gruplara dokunmayacaksın. Ee, ne konuşacaksın? Geriye ne kalırsa? Ebu böyle bir derdi yoktu. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra her şeyi konuştu. Dolayısıyla o gelse bu kameranın önünde hık ettirmezler ona. Çünkü Allah ve peygamberden başka ölçüsü yok. Elhamdülillah. Onun gibi olmak bize nasip olmadıysa da ona hasret olmak nasip oldu elhamdülillah. Rabbim ondan... Bütün mümin kardeşlerimi ayırmasın diye dua ederim. Dolayısıyla bizim eğitimimizde %100 yakın dediğimiz düzeyde ve tavırlarıyla o düzey arasında çelişki olmayan bir eğitim olacak. İkinci noktamız ve çok önemli nokta bizim eğitimimiz gayba iman ekseninde dönen eğitimdir. Müşakhas mücerret nesneler üzerindeki eğitim matematiktir tarihtir, coğrafyadır, vesairedir ama biz, dinimizle ilgili bölümünü, gayb bilgi olarak kullanırız. Kur'an, gayipten gelen bir kitaptır. Hadisler gayipten konuşuyor. Cennet, cehennem, sevap, günah, gayb meseleleridir. Yok, gözle tutulur, elle görülür şeyler değil. Yani din, Kur'an'ı biz, deftere, kitaba yazılmış olarak, musaf haline getirdik ama, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size bunu gayipten getirdim dedi görmediğiniz bir yerden Cebrail getirdi dedi dolayısıyla gaip imanımız bizim kesinlikle eğitimimizin temel taşıdır dolayısıyla gayba iman açısından sorunu olmayan birisine cennette Allah sana diye başlayan sözler kurabilirsin Böyle bir mantık oluşturmadan yani gayba imanı yüzde yüz hale getirmeden ve tavırlarla bunu çelişkisiz hale getirip o, o düzeyde tutmadan cennette Allah sana verecek deyince oradaki hakkımı şimdi verse olmaz mı dersen Ne diyeceksin? Bari avans versin dese ne diyeceksin? Alay eder. Filancayı niye cennete sokuyor diyecek. Şu çocuğu niye sakat yarattı diyecek. Niye mazlumların üstüne bomba düşüyor diyecek? Ne diyeceksin? Yani her şeyden önce Allah haşa bizim arkadaşımız değil. Cennet belediyenin bir parkı değil. Cehennem demir ocağında bir eritmecek bir fırın değil ha, yanlış anlama. Bunlar gayb dünyasının bilgileri. Bu bilgilerdeki ciddiyetimiz çok önemli. Aynı şekilde Bizim eğitimimiz, eğitim mantığımızda kalp ibadetleri öne çıkmalıdır. Kalp ibadetleri. Ne demek kalp ibadetleri? Bir organ ibadetlerimiz var. E, namazı bedenimizle kılıyoruz. Orucu bedenimizle tutuyoruz. Haccı bedenimizle yapıyoruz. Zekatı cebimizden çıkarıp mal olarak veriyoruz. Organlarla yapılıyor bunlar. Kur'an'ı dilimizle okuyoruz cihadı elimizle yapıyoruz, kalemimizle yapıyoruz, dilimizle yapıyoruz. Hacerü'l-Esvede Kâbe'ye anamıza, babamıza sevap olsun diye gözlerimize bakıyor. Organ ibadeti Bir de kalp ibadetleri var. Nedir kalp ibadetleri? Allahu Teala'nın bizden iç dünyamız olarak görmeyi murat ettiği şeyler. Şükür, donanımlı bir kalp sevgiyi Allah'a kilitlemiş, Allah'tan süzülüp gelebilenleri ancak seven bir sevgi anlayışı kalp. Bu nimet nankörü olmamak anlamına geliyor. Mesela kalp ibadetlerinden biri sabır, ölesiye sabırdır. Ne zamana kadar sabır? Asgari Nuh Aleyhisselam kadar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in, Sabırda gösterdiği zaman limiti Nuh Aleyhisselam'dır. 950 sene o da. Hiç kimse 940 sene sabrettiği halde bu kadar yetti diyemez. allah Teala 50 yılı hariç 1000 sene sabretti diyor. 50 yılı hariç 1000 sene. 940'ı kabul etmediğini gösteriyor bu. İşte bu kalp ibadetleri açısından donanımlı bir eğitim görmüş Müslümanı, 3 gündür şu olmadı diye intihar ed götüremezsin sen. 6 ay maaş almadı diye fabrikayı yaktıramazsın ona sen. Çocuğu 2 senedir namaz kılmıyor diye isyan ettiremezsin sen. Eşi onu 3 gün üzdü, filan yere götürmedi, filan yere giderken yanına gelmedi diye bağırtıramazsın sen. Çünkü 950 seneye çok zamanı var, daha 15 sene oldu der. Yahu 70 senedir bu eşinle nasıl yaşıyorsun sorusuna, 70-1950 sene bayağı var daha, daha çok var ya acele etme der çünkü Kur'an'a iman etti kalp ibadetleri açısından güçlü bir donanımı var onun Allah'a tevekkülü çok güçlüdür lafla değildir o çünkü namazın taadili erkanı var, namazın abdesti var, namazın kıblesi var, namazın setir havleti var dediğin gibi. Kalpte de tevekkül olmadıkça o kalp Allah'a ait bir kalp değil. Kalpte sabır olmadıkça Allah'a ait bir kalp değil o. Yani Allah'la bağlantılı bir kalp değil. Şükür bir mümine Allah razı olsun teşekkür ederim demekten, nimetlerinden dolayı Allah'a şükür borçlu olduğunu düşünmeye varıncaya kadar, şükür donanımlı olmayan bir kalp eğitilmemiş bir kalptir o. Onun damar tıkanmasını da gerek yok. Kendisi pes edecek o kalp zaten. Kasları çürük o kalbin. Burada mesela biz sabır diyoruz. Sabır bizim aceleciliğe karşı sığınağımızdır. Sinirlenmeye karşı sığınağımızdır. Umutsuzluğa karşı sığınağımızdır. yani sabır bunlardan bir tanesi. Kalp ibadetlerinden bir tanesi. Niye Allahu Teala sabreden kullarımı çok seviyorum buyuruyor? E, ben namaz kılan kullarımı seviyorum deyince Allah seccadenin başına geçiyorum e, sabirin. Allah sabredenleri de seviyor e, hangi camiye gideceğim sabrımı göstermek için hayır bin bomba yağsa başımdan küfür her yeri tarumar etse umudumu kesmem Allah'tan sabır bu işte aslı bu sabırın umutsuzluğa karşı Ulu orta sinirlenip kendimi perişan etmeye, kötü söz kullanmaya karşı, insanın fıtratında var olan aceleciliğe karşı, sabır dizginini kullanıyoruz. Bu nasıl elde ediliyor tabi? Eğitim göreceğim ya ben şimdi, bir örnek inceliyoruz. Sabır eğitimi görmüş olmam lazım. Eğitimimizde bu olma. Nedir sabır eğitimi? Niçin ben bu dünyaya geldim? İmtihan etmek için. Enter tuşuna basıp, Para aksın benim kasama için değil. Alın teri kullan akıtacağım, terleyeceğim, uykusuz kalacağım, yorulacağım, ayağım ağrıcak, her şey olacak, imtihan kazanacağım. Bu imtihanın karşılığını da Allah bana verecek. Başka türlü bedava cennet vermiyor diye düşüneceğim. Nuh Aleyhisselam'ın sabrını göreceğim, İbrahim Aleyhisselam'ın sabrını göreceğim, Musa bin Umeyr'in sabrını göreceğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seyyidü sabirin Sabredenlerin sultanı peygamber olarak amcasına, düşmanlarına, aile sorunlarına, çevre sorunlarına, fakirliğe, açla nasıl sabrettiğini göreceğim. Bunların hepsi bir eğitim olacak. Dolayısıyla benim eğitimim iç donanımları ile beraber eğitilmiş bir, donanmış bir eğitim olduğu için Allah'a tevekkülüm vardır. Allah'a güven deyince nasıl güvenmem? Tabii ki güvendim derim tabii ki güvendim derim, aksi takdirde, namaz kılan, ama faiz yiyen biri ortaya çıkar, niye? çünkü, öbür türlü parasının değer kaybetmesinden ödü patlar, parası olduğu halde kredi alır, neden? o yetekte dursun, ne olur ne olmaz, dünyanın bin bir hali var, der, Allah bunu haram ettiyse, bundan bana bir hayır gelmez, diyemez o, bunun için eğitimden kastımız, Kur'an'ı ezberlemek değil, hazmetmektir diyoruz. Bunun için diyoruz ki, Arapça yetmez, en büyük müşrikler en iyi Arapçayı konuşuyorlardı. Arapçayı, Allah'ın dili, cennetin dili bilip, o mantığa sahip olmaktır. Arapça bilmek, Arapça öğrenmek diyoruz. Bunun için diyoruz ki, biz kalp eğitimi de görmemiz gerekiyor. Bu bir tarikata girmek midir? Evet, tarikata girerek, eğer hakikisini yakalayamadıysan oyalanmaktır bu. Bu neye benziyor biliyor musun? Zengin olacağım diye bankaya işçi olarak girmeye benziyor. Zenginin parasını sayar durursun sen. Zengin gene bankacı olur. Sen beklersin. Orada maaş garantim var diye düşünürsün. Sonunda da işten atarlar tazminatını da ödemezler. Tarikata girmek... Abdülkadir-i Ceylani gibi rahmetullahi aleyh Allah'a kendini verme eğitimi demektir. Yoksa birisinin garantisini elde etmek için yani sigorta firmasına giriyorsun her türlü kazaya karşı seni sigorta ediyor zannedersen sen tarikatı suistimal etmiş olursun. Sen tarikata girdikten bir sene sonra hanımına soracağım ben bu adamda ne değişiklikler oldu? Karşımda melek gibi bir insan buldum desin bana o. Helal ve haram konusunda bir harika oldu eşim desin. allah Teala'yı anınca, Allah'ın adıyla ne istersen iste her şeyi kabul ediyor dedi olsun. Hayatımıza istikrar geldi dedi olsun. O zaman, o girdiğin yer senin tarikat değil cennet olur. Öbür türlü suistimal etmiş olursun. Neyi? En kaliteli insan yetiştirme kurumunu. Bu, iman eğitimimiz veya ota eğitim dediğimiz şeyde şüphesiz organ ibadetleri eğitimimizde bulunacak. Namaz eğitimimiz, oruç eğitimimiz, cihat eğitimimiz, her türlü eğitimimiz. Ama bu organ eğitimi zaten hep eğitim olarak verildiği için çocuklar daha namaz kendilerine farz olmadan 6 yaşında namazın bütün farzlarını, vaciplerini, şartlarını öğrendikleri için buna pek gerekte kalmıyor. Ama o namaza kaldıracak enerji yüklemesi yapılamıyor çocuklara kalp eğitimi anne tarafından cami hocasına devrediliyor cami hocası imam hatibi e giderse orada öğrenir diyor onlar annesi yetiştirsin diyor gene kala kala evinde kalıyor çocuk o eski sönük kalple kalıyor burada bizim bu eğitimi almamız nasıl elde edilecek fıtratı bozan bütün negatif tehlikelere karşı Hazırlıklı olarak. Fıtratı bozma en başta gıda, çevre, arkadaş, her ne fıtratı bozuyorsa. Ne demek fıtrat? Bir çocuk yaratıldığında, nasıl bıyıkları yok, sakalları yok, tertemiz böyle öpesiye, güzel yaratmış allah Teala öpüp öp, annesi onu ısırıyor yanaklarından ısırıyor babası burnundan ısırıyor dedesi kolundan ısırıyor ne yapıyorsunuz diyor çocuk ya o çocuk dondurma gibi yalanmak için yaratılmış sonra ne oluyor büyüyünce bıyıkları çıkıyor sakalları çıkıyor saçı bitleniyor karışıyor e, labor oluyor fıtrat da böyle bir şey Allah tertemiz yaratıyor Tam bir Musab bin Ümeyr olmak için bütün çocukları Allahu Teala yaratıyor adeta. Ama sonra e, gaflet içindeki ebeveyni, annesi, babası artık kimse bu e, eğitimin hakkını veremediği için, iman eğitimi, nesil yetiştirme eğitiminin idraki içerisinde olamadığı için bakıyorsun ki o güzelim fıtrat, o Musab bin Ümeyr olacak fıtrat en iyi ihtimalle heba edilip, çarçur edilip gidiliyor, elinde diploma üstüne diploma çocuğun, koy diplomaların turşusunu yap, afiyetle yersin, ne işe yarayacak? bu sebeple kardeşlerim, biz sabırlı, iffetli, yürekli ve adil genç yetiştireceğiz, yani iman eğitiminin, var olduğunu bu bahsettiğimiz, imanlı nesil yetiştirdiğimizde çocuklarımızda sabır olacak hayatı sabırla yaşayabileceklerini anlamış olacaklar bu hep iç donanımla sağlanacak aynı şekilde iffetli çocuk istiyoruz eli iffetli hiç harama tutmamış haram deriye de tutmamış haram paraya da tutmamış dili iffetli haram söz konuşmamış gözü iffetli kulağı iffetli beli iffetli çocuklar ve şecaatli şecaatli ne demek şecaatli fedakarlık gerektiğinde her şeyden fedakarlık yapabiliyor ağlayarak şehit olmaya gitmiyor şehit olmanın ona düştüğü bir yerde Allahu Ekber deyip gidiyor ağlayarak gitmiyor ve adil kime karşı adil kendine karşı adil kime karşı adil eşine karşı adil ebeveynine karşı adil toplumuna karşı adil, böyle bir nesil yetiştirdiğimiz zaman, Allah'ın imtihan yükünü kaldıracak kapasitede bir şahsiyet oluşturduğumuz ortaya çıkıyor. Başta ne dedik? Allah'ın dini ağır. Çünkü bu, bu kararname değil, bu bir yasa değil, bu bir arzudi, Allah'ın dini bu. Levh-i mahfuzda aslı var bunun, bu din ağır kolay değil Şaka değil o Mahabilzil Şaka bir şey değil bu Ciddi bir yük bu Bu yükü çok bilenler değil çok dayanabilenler taşıyorlar Bu sebeple toplumun karşısında şahsiyeti erimiş insanlar değil toplumun eritemeyeceği insanlar yetiştirmek gerekiyor Buna şahsiyet diyoruz Toplumun içinde günün birinde, siyasi bir yere geldiğinde erimeyecek o. Toplumun içinde bir gün, parayla buluştuğunda erimeyecek o. Toplumun içinde bir gün, evlilik yuvası kurduğunda, karşı cinsle buluştuğunda erimeyecek o. Toplumun içinde bir gün, sarığı kafasına geçirip, mihraba geçtiğinde, minbere çıktığında, mikrofonların önünde çıktığında, taviz vermeyecek o. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki diyecek o arada kılıcı kafasına dayayacaklar on kere kesseniz kafamı da Resulullah böyle buyurmuştu diyecek sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Ammel gibi Ebu Hanife gibi rahmetullahi aleyhime bu böyle bu şekilde bir nesil yetiştirmeye mümin nesil yetiştirme sorumluluğu diyoruz e peki Bilgi bunun neresinde? Bilgi bunun beşinci maddesi. O maddede matematik de var. O maddede fıkıh da var. O maddede hafızlık da var. O maddede üniversiteye girmek de var. Bunlardan bir tanesini alıp, ruhu alıp da mesela, gerisini bıraktığımız zaman, Hasan Sabbah yetiştirirsiniz. Bu haşhaşilerin başı olan Hasan Sabbah'ı, sakın hiç kimse cahil, deli, manyak, terörist, siyonizme alet olmuş birisi zannetmesin kalamut'a mevte çıktığı zaman adam yani geceleri sabaha kadar namaz kılan bir manyaktı sabaha kadar namaz kılıyor göğe kafasını kaldırıp bugün ne göndereceksin bakalım yarabbi diyen kendisini peygamber yerine koyan bir manyak oldu sonra neden sadece ruh eksenli çıktı toplum ekseninden kaybetti kendisini toplumdan koptu ruh eksenli birisi oldu iman ise Yerlerle göğü birleştiren formülün adıdır. O bunu becerdemedi ya da onu yönlendiren noktalar, onu yetiştiren odaklar bunu böyle istediler. Ne olduğunu bilmiyoruz. Aşağı yukarı 950 sene geçti üzerinden. Allah bilir neydi, ne oldu. Ama hal, bir deli ümmetin başına bela oldu. Selçuklu devletini yıktı. Yıkılmasına ya da enkaza dönüşmesine sebep oldu. Ümmetimiz ondan dolayı yaklaşık 150 sene resmen ümmet olarak geri gitti. nizam mülkü keyf için öldürdüler. nizam mülk ise ümmette bir umuttu. Allah'ın gönderdiği bir nimetti. Dolayısıyla bu beş temelden yani iman lazım, ruh lazım, toplum lazım, bilgi lazım. Yani çok farklı bir sistem üzerinde, biz eğitim yapacağız. Bunlardan bir tanesini alırsan sadece bilgi eksenli alırsan ana baba diye bir değer bilmeyen birisini yetiştirirsin ama diplomalar dosya dosya. Diplomaları için dosyalar konmuşuz. Sığmıyor. Diplomalar böyle klasöre sığmıyor. Diploması bol olur. Sadece bilgi bölümünü alıyorsun ondan dolayı. Allahu Teala bizi imtihan için gönderdi. Bu imtihanımızı ne kadar yaptığımız, yapmadığımıza göre mezara gireceğiz. Mezardan bir yere gideceğiz. Allah sonumuzu cennet eylesin. Bizi bilgi hamallığı için göndermedi. Kuru iddialar için göndermedi. Reklam için de göndermedi. Geliş sebebimiz bu dünyada belli. İmtihan. Bu imtihanımız iman ekseninde bu donanımla gerçekleştiğinde Allah'ın izniyle kazananlardan oluruz. Kazanacak bir nesil. Bırakmış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.